Merhaba, bugün hep yanı başımızda olan ama çoğu zaman fark etmediğimiz güzelliklerden bahsedelim. Doğa Derneği bu yıl 6-7 Ekim'de Dünya Kuş Gözlem Gününü dünyanın pek çok bölgesinden binlerce kuş gözlemcisiyle birlikte kutlamaya hazırlanıyor. Aynı tarihte yaşadıkları şehirde gözlem yapacak olan amatör ya da profesyonel kuş gözlemcileri gözledikleri kuşların listesini tutacak. Böylece yeni kuş gözlemcilerinin de katılımıyla kuş gözlemcisi sayısının çoğalması hedefleniyor. Avrupa'nın birçok ülkesinde aynı anda organize edilen bu etkinliğin sonuçları bu sene Çek Cumhuriyeti Ornitoloji Derneği tarafından derlenerek dünya kamuoyuyla paylaşılacak. Dünya Kuş Gözlem Günü'nün bir parçası olmak, bu uluslararası kuşçuluk bayramını kutlamak ve yaşadığımız bölgelerde kuşları tanıtmak açısından harika bir fırsat. Ülkemiz Avrupa'nın kuşlar açısından en zengin ülkesi ancak bu konuda ne yazık ki en az 2 milyon kuş gözlemcisi bulunan İngiltere veya en az 1 milyon kuş gözlemcisi bulunan Almanya ve Hollanda'nın çok gerisinde. Finlandiya'daki 11. Avrupa Yaban Hayatı Günleri konferansında Türkiye'nin ilk Avrupa'nın 13. Pan Parkı olmaya hak kazanan Küre Dağları Milli Parkı'na sertifikası verildi. Konferansta ortak sunum yapan Orman ve Su İşleri Bakanlığı 10. Bölge Müderi, Ercan Yeni ve WWF Türkiye Doğa Koruma Direktörü Doktor Sedat Kalem, Küre Dağları'nın 2000 yılında milli park ilan edilmesinden 2012 yılında Pan Park olmasına kadar kaydedilen aşamaları ve bundan sonra atılması gereken adımları Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen katılımcılara sundular. Pan Parks yani korunan alanlar ağı parkları Avrupa'ya özgü bağımsız korunan alan sertifikalandırma sistemi. Bu korunan alanın Pan Park sertifikası alabilmesi için korunan alan için en az 10 bin hektar yabani yaşam alanının varlığı, korunan alanın yönetim ve ziyaretçi yönetim planlarının olması, sürdürülebilir turizm stratejisi olması, yöresel ortaklarının olması şartları aranıyor. Küremiti parkını henüz ziyaret etmediyseniz, şimdi sonbahar oranın en güzel zamanı, yaprakların bin bir renge büründüğü bu zamanlar. Avrupa Birliği yetkililerinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başlangıç. Başkanlık seçimlerini Mitt Romney'in kazanması halinde bunun küresel iklim tartışmalarına olumsuz etki etmesinden endişelendiği bildirildi. Romney geçtiğimiz yılın Ekim ayında benim görüşüm bu gezegendeki iklim değişikliğine neyin yol açtığını bilmediğimiz ve karbondioksit emisyonlarını azaltmak için trilyonlarca dolar harcamanın doğru olmadığını söylemişti. Ancak geçtiğimiz ay biraz geri adım atarak insan faaliyetlerinin küresel ısınmaya katkıda bulunuyor olabileceğini, ancak ortada bilimsel açıdan yeterli görüş birliği bulunmadığını bunun içinde girişimlerde bulunmak yerine daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi. Romney'in taahhütleri arasında ise tüm Amerika Birleşik Devletleri kıyılarının petrol sondajına açılması, çevreye dair düzenlemelerin azaltılması, Kanada'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne katran kumu taşıyacak, katran kumundan elde edilen petrolü taşıyacak Keystone Exiles boru hattını inşa etmek. Enerji alanındaki kararların ise federal düzeydeki eyalet düzeyine çekilmesi Kanada ve Meksika ile Kuzey Amerika Enerji Ortaklığı kurulması yani iklim katili çocuklarımızın geleceğini karartan bütün insan etkinliklerine yol açmayı bir bakıma taahhüt ediyor. Bununla nasıl oy alabildiği ise anlaşılmaz bir muamma veya halkın eğitim seviyesine ilişkin çok ilginç bir gösterge herhalde. Suudi Arabistan güneş enerjisinde ilk ciddi adımı Mekke'de atıyor. Henüz 3 megawattlık güneş enerjisi gücü bulunan Suudi Arabistan güneşe 109 milyar dolar yatırım yapmayı ve 2032'de güneş enerjisinin ülkedeki payını %65'e çıkarmayı hedefliyor. Mekke valisi Usama Elbar, ülkenin ilk büyük ölçekli güneş enerjisi santralinin Mekke'de kurulması için ihale düzenlediklerini belirtti. Mekke valisi açıklamada 100 megawatt kurulu güce sahip olacak santralle yılda 385 gigawatt saat elektrik üretiminin gerçekleşebileceğini öngördüklerini söyledi. Devlet bütçesinin altı'sını petrol gelirlerinin oluşturduğu ülkede, İç enerji talebi her yıl %8 oranında artıyor. Bu durum ülkeyi yenilenebilir enerjilere yöneltiyor. Petrolü olmayan ancak güneşi en bol ülkelerden biri olan Türkiye ise hala bu yatırımları yapmıyor, yapmakta gecikiyor. Ordu'nun Fatsa ilçesinde işletilmek istenen altın madeni ile ilgili yapılan panelde Madenin sadece FATSA ve köylerinin değil çok geniş bir bölgeyi etkileyeceği uyarısında bulunuldu. Toplantıda altın işletmecilerinin yarattığı doğa tahribatı ve canlı yaşamına etkilerine karşı kitlesel bir mücadele gerektiği de dile getirildi. Doğa ve yaşam alanlarını koruma platformu ve derelerin kardeşliği platformu tarafından gerçekleştirilen panel FATSA Kültür Sarayı'nda yapıldı. FATSA Bergama Olmayacak adı sloganı ile yapılan panelde Aynı zamanda Ordu'dan da katılım var. Panele katılan Egecep Çep eş dönem sözcüsü Özer, Bergama başta olmak üzere Ege'de yapılan siyanürlü altın madenciliğinin doğaya verdiği zararları fotoğraflarla anlattı. Dekap dönem sözcüsü Ömer Şan da Karadeniz'de yapılan HES'lerin doğaya ve yaşam alanlarına verdiği zararları anlattı. Madenlerle her geçen gün doğayı delik deşik ettikçe sonunda geriye kalan sömürülmüş bir doğa ve aç susuz insanlar kalacak. Onun için biz...